İstanbul'dasınız hocam. Biz sizi yurt dışında zannediyorduk ya. Ben dönmüşsünüzdür diye düşündüm. Yok, pazartesi dönüyorum ben. Pazartesi dönüyorum. Hmm. İstanbul'da işlerimiz var hala. Onların peşinde koşuyoruz. <gülüyor> Projeler var galiba hocam. Blockchain ile Bitcoin ile ilgili. Evet, evet. Projemiz var. Onunla uğraşıyoruz işte şu anda. Ee, projeyi nasıl daha e, hızlı bir şekilde ve organize bir şekilde yapabiliriz'i araştırıyoruz. Özellikle şu anda yazılımcılarımız zaten blockchain konusunda orta düzeyde. Şu anda bir olay oluyor burada bu arada. <gülüyor> takımları konferans sonuna <olma> çağırıyorlar. <gülüyor> tamam neyse ben de bir şey değil. Yani bizim şeyler gibi yazılımcılar. Evet öyle yani şu anda uğraşıyoruz. <gülüyor> Hocam çok gizli değilse bize şilleyin ya projenizi. Meraktayız. Geçen günde yazmışsınız İsmail ya. Hoca ile bir e, toplantı şey ile ilgili bir şey vardı. Evet, kripto Education ile ilgili yani e, işte bu Trading, ondan sonra e, Blockchain Coding, ondan sonra yine e, Coding'in işte JAVA'sından tutun e, C Sharp'a kadar bir sürü e, eğitim konularında bir platform kurmayı düşünüyoruz. Bu platformda işte e, dediğim gibi Trading'i hiç bilmeyen insanların e, nasıl Bitcoin'i nasıl almasından tutun e, teknik analize kadar bir sünnet haline kadar öğrenebileceği bir platform yapmaya çalışıyoruz şu anda. Olay bu aslında. Süper. Hı -hı. Süper. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> o yüzden koşuyoruz. Hocam Alt altcoinlerde altcoinler baya bu aralar başarılı bir e, strik yakaladığınız takipteyim. Dash, Digibyte. Ba baya karlı günler geçirdiniz bilmiyorum. Son iki güne belki e, buhranda denk geldiniz mi ama. Denk geldim maalesef. Biraz denk geldim ama bugün biraz toparladı. <gülüyor> başında başında durmayınca çok zarar ettiriyor maalesef. İşte kısa zamanlı alsatlarda sorun. Zaten. Aynen. Aynen. Uzun vadede düşündüğüm için öyle hani çok takmıyorum aslında kafama. O yüzden. Neler var hocam çantalarınızda? Çok merak ediyor arkadaşlar. Eee hemen bakalım. Şimdi açayım. Gerçi aklımda da zaten dash var. Ee, uzun zamanları zaten çok beğendiğim bir coin. Daha önce de söylemiştim. ki evde Dash'in proje müdürüyle tanışmıştık. Ee, evet. Gerçi bazı arkadaşlar e, bu Dash'in e, yapmak istediği şeyi beğenmiyor olabilir. Ama tabii e, kar oranlarını yükseğe getirecek. E, belki duymuşsunuzdur. E, Amerika'daki bu e, marivana dispenserelere gireceği söyleniyor. Ve e, Dash'in proje menajeri de e, bütün dünyada her, yere, e, her yerde deş kabul ettireceğiz diye bir, sağlam bir açıklama yaptı. Yani şey yaptı. E, İddialı konuştu. Ve bütün parasının Dash'de olduğunu söyledi. Bitcoin'e geçeceklerine iddia etti falan filan. Yani çok büyük bir para koymadım açıkçası Dash'e ama hani güzel bir miktar aldım, kenara koydum. Onun haricinde e, Digibyte aldım. Digibyte çok düşük seviyelerde. Zaten 1 sent yani. 1 sentten hani e, 0.1 sente düşse bile hani <gülüyor> artık geçmiş olsun diyeceğiz ona. <gülüyor> e, onun haricinde başka ne var elimde? Neo var. Neo'nun e, altyapısını ve ekibini çok beğeniyorum. Yani Yo uzun zamandır zaten alıp satıyorum. NIO'yu uzun vadeli düşünüyorum. Ee, <gülüyor> Engine, Engine Coin yine I, ICO'dan girmiştik Engine Coin'e. Ee, ICO'dan e, biter bitmez borsalara biraz sakat girdi. Üzdü bizi ama şu anda toparlamış durumda. O yüzden üzülmüyoruz ona da. Yani al sat yaptık ona da zararımızı kapattık. Şimdi kâra geçtik Engine'den. Um, Komodo var çantada ondan sonra başka ne var ee, ufak bir light coin var bir de ayota var ayotamız vardı ben süper hocam ben bir şey eklemek istiyorum bu <gülüyor> e, deşim bilmiyordum ben kana endüstriye girdiğini <gülüyor> e, çok büyük bir para var yani bu esrar endüstrisine giren coinlerin e, o pastayı paylaşmaya çalışıyorlar evet. ben bayağı araştırdım metal de girmeye çalışıyor e, <gülüyor> esrar pazarına e, <gülüyor> şundan dolayı Şimdi e, acayip devasa e, haneli paralar kazanıyor bu e, endüstriyel esrar satanlar. <gülüyor> bu evet. parayı, parayı bankalar kabul etmiyormuş. E, evet. Esrar parasının bazı eyaletlerde kabul ediliyormuş. Amerika'da bazı eyaletlerde kabul edilmiyormuş. Bundan dolayı mesela çok fazla sorgun oluyormuş böyle dükkanlarda. Çünkü e, düşünün esrar satılıyor. Keşte geliyor, içiyor işte atıyorum. Adamı <gülüyor> gasp etmeye çalışıyorlar. Ondan dolayı e, kripto paralarla bunu saklamayı öngörüyorlar. Ondan dolayı insanlar çok sıcak bakıyor. <gülüyor> Mesela bu esrar endüstrisi kullanıcıları. <gülüyor> yani şöyle diyeyim, federal yasalara göre zaten yasak, ilegal bir şey e, bu satıcılık. Ama eyalet yasalarında e, çoğu eyalet, hatta 50'yi aşkın eyalette şu anda yasallaştı. Ve böyle eczane gibi yerlerde e, kredi, yani şey kimlik ile ama lisans ile pardon lisans ile gidip alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu lisans almak için de işte bir hastalığınız olması gerekiyor. Hastalığı da genelde işte depresyondayım, yemek yemiyorum falan filan tarzı şeylerle hasta deyip alıp çok basitçe şey, ulaşabiliyorlar buna. Ve dediğiniz gibi e, federal yasada yasak olduğu için e, bankalar bu dispensörlerden eee işbirliği yapmak istemiyor bu yüzden de aynı sen dediğin gibi e, bu şirketler sürekli ile kabul etmek zorunda ve cashleri dükkanlarına taşıyorlar tutuyorlar dediğin gibi soygunlar oluyor <gülüyor> aynı aynı söylediğin şeyler doğru ve deş buna çare bulmaya çalışıyoruz diye gir bize söyledi yani açıkçası. Aynen senin söylediği şeylerin aynısı hocam Metalin CEO'su da söylüyordu ya birebir -bir <gülüyor> konuşmalarımızda şöyle diyor Bitcoin'i geçeceğiz diyordu o zamanlar. Yani 150K Satoshi falandı. 300'ü falan görmüştü. Ee, şimdi 25K'ları gördü. Şu anda kaç bilmiyorum. Bakalım kaç. Şu anda 33K Satoshi'ymış. Hmm. Yani. Çok geriledi. Evet, Yerlerde. Evet. Ya, biz ama şey yani... Var. Bu e, Robert, bu proje medyaminin ismi. Robert'la konuştuğumuzda o sıralarda 290 dolar falandı. Şey, Dash. Şu anda 680-690 dolarlardı. E, ve bütün varlığının Deş'te olduğunu söyledi. Ve uzun zamandır hatta. Yani, bilmiyorum ne kadar doğru. Bize şillemiş de olabilir gerçekten. Ama kazandırdı yani sağ olsun. <gülüyor> Tek boyu yatırmış 6 hocam. <gülüyor> e, efendim anlamadım, duyamadım. Tek coine yatırım yapılmaz, terste kalır o adam. Ben aynen haklısın, doğru söylüyorsun. Ama adam ekmeğini Deş'ten kazandığı için yani evet. adam orada çalışan bir adam. Project manager dediniz sanırım. Yani pro, yani direkt şeyin başı, Deş'in e, yani ilk adamı öyle diyeyim. Proje müdürü. Tamam. Yani. İlk adamı. Yani. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, Deş'le ilgili Deş kaçan hani Bitcoin treni kaçtı falan diyoruz ya aslında daha büyük kaçan bitiren Deş treni. Evet. Bu Coin <gülüyor> zamanından Master Node açılabilecek bir e, Biz Doğa Hoca bilmiyorum mu şu anda burada mı? Galiba yok. Onunla konuştuk. Yani şu anda Master Node'ını açabilmek için Deş'in 800 bin dolar falan lazım. Daha evvelden açanlar Deşi çok güzel stakeliyor şu anda. Çok Aynen güzel paralar kazanıyorlar. E, yani kaç kaçmış fırsatlardan bir tanesi olarak düşünüyorum ben Deşi. Çok Master büyük fırsat. Doğa hocam anlatsın bize yani Master Node konusunda. Deş şu anda kaç bin dolar bilmiyorum ama. E, bayağı ilgili Master Node konusunda. Kaç bin dolar gerekli hocam? Ne kadar gelir elde edebilirdik? Deş'e girmiş olsaydık. en son 300 bin duymuştum. En son 300 bin dolar duya duymuştum. Şimdi tabii bitcoin de yükseldi. Yükselmişti Doğa Bey. E, söylerse biz de aydınlanalım aslında. Güzel olur. <gülüyor> Google'a girdi galiba Google hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sizin hocam o Ukrayna'ya gittiğinizde Bir e, projeniz daha vardı Biz onu e, takip ediyorduk Evet Crypto şey, bir oyun, Oyunla ilgili bir şey Ya Bir oyun coin çıkartacaktı Baya uzun süre takip ettim hatta Tweet atmıyorlar Twitter'ımda varlar ama Hashrush mı? Hash hash mı? Aynen Hashrush hash Onda rush bir var mı? Onlar ICO'yu bitirdi. E, Latvyalı bu arkadaşlar, e, Estonya'ya taşınıyorlar. Estonya taşındıklarını söylediler. E, onun da sebebi şey zaten e, bütün ekipleri dünyanın her tarafından olduğu için e, Latvya'dan e, bu insanlara para ödemek çok zormuş, çok zorlanıyorlarmış. O yüzden Estonya'dan erizidansı alıp oradan rahat rahat 120 vergi ile. Çok çok daha iyi işleyeceklerini söylediler. Şu an herhalde taşınmakla ve blockchain konferansına, konferansına gitmekle uğraşıyorlar diye düşünüyorum. Ama gelecek yakında yani o da. Estonya'da sanırım bu Avrupa'nın herhalde blockchain başkenti olacak gibi. Yani kendi coinlerini çıkartıyorlar. Evet. Ee, dediğiniz gibi destek de veriyorlarsa. Doğa <gülüyor> Hocam yazdı. Deş için kaç para lazımmış? 760 bin dolar. Of of of of. Maşallah. <gülüyor> Yani 10 bin liralardan alsaydık, çok iyi yerlerde olurduk yani şu anda. <gülüyor> Aynen. Evet. Aa evet, hatırladım, hatırladım. <gülüyor> Bir adresi vardı. <gülüyor> olabilir. ROI düşmüş kesinlikle ROI çok düşmüş. Yani evvelden şu 5 760 bin dolarlık şeyi, yani bunun çok daha düşük yani yüzde biri fiyatları açabilir, yine 5 bin dolar aylık getiri sağlayabilir de. Yani, kesinlikle. Bu, bu çok büyük kaçmış bir şey e, bence. <gülüyor> Fırsat. Master Note için. Hocam, Master sağ bölüyorum. Bu de mesela Master Note e, söylentileri var ay sonunda. Tam olarak bu Master Note nedir? Bunun faydası nedir veya ile herhangi bir ortak veya benzer özellikleri var mıdır? Master ya. Note hocam anlatsa size ben CSS'i ertelende. Siz devam edin. Ben ben de çok bilgili değilim açıkçası Master, konu, Master Note konusunda. Böyle ortalama bir Siz devam ederseniz daha iyi olur bence. Ya Master Note şöyle ...sen belirli bir miktar coin'i... ...aslında staking'e çok benziyor. Stakingten farkı... ...master not için mesela... ...staking için bir alt sınır yok. Elinde 10 tane coin de olsa stake yaparsın yani... ...vadeli hesap gibi gibisin. Ama master notta ...belirli bir sınır lazım. Mesela 100 bin tane SES coin lazım... ...master note aşabilmek için. Ya da de master note aşabilmek için... ...10 bin tane waves lazım. Ne oluyor 10 bin tane waves ya da 100 bin tane SES... ...tutunca sen? stratisinki çok ilgi çekici. Ondan en sonu bırakıyorum. Sen e, transferlerde kendi 100 bin tane SYS'ini kullandırtıyorsun. Kendi wallet'ında master note olarak sen çıkış giriş yapıyorsun transferlerden sen bir nevi sorunlu oluyorsun. Karşılığında da bir miktar transferlerden kendine fee alıyorsun. E, bir farklılıkta bilgisayarının açık kalması gerekli. Master note açtığında bilgisayarının da açık olması gerekli. Staking'ten farklı. Yani, ek gelir aslında. Yani bir, bir bakıma miner gibi aslında düşündüğümüz zamandır değil mi yani? <gülüyor> evet, evet. Yani makine almak yerine coin alıp e, transakçıları verification yapıyorsun sana. Aynen öyle. Bombik! <gülüyor> Bombik. Ya, teşekkür ederim. Ağzın da sağlık. <gülüyor> Bo Bombik kimden geliyorsa aynen onu susturalım. <gülüyor> Ee, bu şimdi Walton Chain'de bir Masternode olayı var sanırım. O da 10.000 e, Walton ile olacak diye duydum. Öyle bir gelişme var. Yani fırsatı yakalamak istenen arkadaşlar bundan yararlanabilir. Walton Chain'in Masternode'u yakında geliyormuş. Walton Chain'in bir esprisi de yok o karıştırdım. Dragon Chain'in esprisi Disney'in coiniydi. O da geliyor zamanda. Öyle mi? O, Master o da Masternode. Masternode var, Master var mı bilmiyorum Dragon Hı. Chain'de. Hı. E, ama o da... E, kıymetli bir koyun olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Bu Walton Chain'in ben videosunu yapmıştım. <gülüyor> Belki izlemişsinizdir. RFID teknolojisiyle çalışan. E, hatta bu arabalara yerleştireceklerini söyledikleri bir sistem. Yani hatta ben video yaptığımda sınırım 50 centlerde falandı. Şu an e, 5 dolara falan olması lazım. Yani. Walton Chain Binance'da baya bir şey. Onu da ağzımıza çekizledik ya. O bayağı baya bir IOTA gibi oldu. Ayota evet, geçen evet. hafta hani yükseldi hadi, tamam durur falan dedik ki daha yükseldi. Daha yükseldi <gülüyor> Volton ee. aynısı oldu. <gülüyor> CSE'nin vizyonu da güzel. CSE soruyorsun. CSE yani Amazon gibi bir site olmaya çalışıyor. Online marketinge yöneliyor. CSE dikkat çekeceğim ama CSE'nin sıkıntısı bu Masterudu çok erteledi. İşte hmm. Kasım falan diyorlardı. Öyle Kasım'ın ilk zamanları diyordu. Erteledi. Her erteledi ne de fiyat düştü. <gülüyor> Şimdi kaç bilmiyorum ama fiyatı bakalım hemen. Hocam şu okay. an 2.000'lerde. 3.000'lerde aldım ben de e, 3600 3.600'leri gördü. Bitcoin'in artışıyla yine terste kaldık çok şükür. <gülüyor> Bu arada Rocky gelmiş. Rocky hoş geldin. Rocky Hoca da gelmiş. O, hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Hoş, hoş, geldin, hoş geldin. Nasılsınız hocam siz nasılsınız? Görüşemiyoruz. İyileştiniz galiba. Ya çok şükür iyileştik. Valla görüşüyoruz aslında. Ben yanlışlıkla her gün girip duruyorum buraya. Kimse görmeliyle <gülüyor> gidiyorum ondan sonra. Ama geçen hafta altı gelecek diye katıldım. Ee, dün şükür bir daha geç. öyle bir şey gördüm. Dedim ha bugün varmış. Dün de katıldım. Bugün <gülüyor> nihayet yani şükür kavuşturana altı ile gördüm buradan. Hoş geldiniz hocam. Hoş e, geldiniz. Altı hoca şey ya. Yani Türk kripto piyasasının yüzü oldu. Aa, yok yok canım. <gülüyor> Estağfurullah. Yani, ke kendisi karizmatik yakışıklı vallahi reklamlarda oyna yeri yani. <gülüyor> Estağfurullah arkadaşlar. Bitcoin ya. reklamlarında oynatırsa? Ya aslında evet. Mehmet Hamdi Bolun yapmak istediği o yap, yaptığı pardon yaptığı programı biz de yapmak istiyorduk da e, bir televizyon programıyla anlaşamadık. Aslında yapacaktık yani <gülüyor> televizyonda Bitcoin e, hatta şey düşmüştük düşünmüştük işte Türkiye'nin ilk e, Bitcoin programı diye. Şimşik de Mehmet Hamdi Bey davrandı. Helal olsun. <gülüyor> Biz de yakında geleceğiz ama öyle bir şey plan var bizim de. Süper. Hı. Takip ederiz. Onlar da açıklamış yarın yarın yine bir program yapacaklar galiba. Az önce gördüm. Hı. Mehmet Hamdi Hoca. Pazartesileri yapıyor sanırım her Pazartesi. pazartesi. Biz de Cuma yapıyoruz. Bu arada haftaya haftaya gelecek konuk da belli. Ondan sonra hafta gelecek konuk da belli. Oo. Oh. Haftaya inşallah e, yani Bitcoin camiasının gülü CS'de hocayı alacağız O Ooo süper. <gülüyor> CS'de Layla hocayı <gülüyor> alacağız evet. Bu arada bu Discord kanalı harika olmuş. Tebrik ederim. Ben bundan sonra gelip girer burada. E, yani arkadaşlarla da görüşürüz. E, fikir paylaşırız. Yani çok güzel olmuş. Teşekkür ederim ayrıca kendi da. Rica ederim rica ederim. Yani... Yani kanallara bakıyorum da. <gülüyor> Aynen biz bir ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani insanlar faydalansın diye. Ee, geçmiş konuşmaları da podcast yapıyoruz artık Discord'a atıyoruz onları da. Bakın Selim Hoca sağ olsun çok yardımcı oluyor. Kral <gülüyor> Julian gelmişti. Altın nedir konuşmuşlardı. Bu arada Rocket. Yani eee ve e, Kral Julian geçen hafta geldiler bize burada. Ya 2,5 3 saat boyunca şey anlattılar. 2 saatten kesin fazla anlattılar da altın anlattılar. <gülüyor> Bugün Bugün ikisi de altcoin koyun çantası yapıyorlardı. Ben geçen hafta son yarım saatine katıldım aslında. Seslerini duydum ikisinin de. Süper. Katıldım. Çok güzel program. Farklı bir de diğer sektörlerden de böyle insanlar gelince bence kitle daha da büyüyor. Çok daha güzel oluyor. Biz eğleniyoruz yani açıkçası. Sohbet ediyoruz, tanışmış oluyoruz. Evet. Ve size farklı bir şey söyleyeyim. Burada İsmail vardır. O da e, onaylayacaktır beni söylediğime. Forex ya da işte daha evvel borsa yapan insanları tanıyanlar onlar birbirinden nefret ediyorlar. Gerçekten. <gülüyor> birbirlerine fiksiniyorlar ve birbirlerine hep işte hakaret, işte karalama, işte o da biliyor musun? O da bir şey mi? ama bizim şu anda yaptığımız şey, yani bizim derken Twitter'daki Türk topluluğun yaptığı şey e, bence çok birleştirici ve bilgiyi dağıtıcı önemli bir işte görüyorsunuz yani. Hep, hepiniz ayrı ayrı. Kesinlikle katılıyorum. Harika bir topluluk olmaya yolunda ilerliyoruz yani. Güzel. Kesinlikle. Duyuz. Ama bu şey e, Web Tekno'nun e, <gülüyor> e, Twitter hesaplarını takip edin dedikten sonra baya, bayağı olaylar oldu zaten görmüşsünüz. Ya bir şöyle bir söyleyeyim. Şeyle, <gülüyor> buyurun. Ya, ya. Ya şey Yani Alpışık Alpışık yazmamış. Ben Alpışık'ı yazmadığını gördüm. Ama hı hı. Altcoin e, TR'yi yaz Yani Fidelitas'ı yazdığını düşündüm yani. Hiç öyle bir şey algılamadım. Yazmıştır. Hadi canım falan yani. <gülüyor> e, anlayamadım yazmadığını. Çünkü e, bence çok tamamlayıcı bir esnaf Fidelitas. Kesinlikle. E, e, yazmayarak çok ayıp etmişler. Ama evet. ben az çok senaryoyu tahmin edebiliyorum o yazılma konusunda. <gülüyor> ya ben yani, Fidelitas'la yüzlere e, tanıştım. E, gerçekten ee, böyle şeyin nasıl bizdemin Türkçe yani bir e, bilgi akıyor böyle inanılmaz <gülüyor> bir enerjisi var gerçekten yüzeye tanıştık işte Kadıköy'de ilk geldiğimde baya e, enerji saçıyor yani olmazsa olmaz yani öyle diyeyim ya Peace Fraternity var mesela onu da yazmadır ögedekliye evet. tem, temel analiz konu, konusunda çok eksik vardı <gülüyor> bu arada Peace Fraternity burada şu anda biz dinliyor hocama da merhabalar. Aynen. Kendisini göremiyoruz Twitter'da ama e, özlüyoruz kendisini. Üşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Bana birisi bas konuşa geçer misin yazmıştı. Onu nasıl yapacağım bas konuş olayını? E, çok rahatsız etmiyor hocam ama eğer yapmak Hı. istiyorsanız... E, Telefondan girdiğinizi varsayıyorum. Evet, telefondan. yanında 3 tane nokta var ya, option. Oradan <gülüyor> ses evet. ayarlarına, oradan da bas konuşa. Ses etkinliği, tamam. voice activation ve bas konuş var onu geçebilirsiniz geçebilirsin. Tamam. Ses ayarları. Şu anda bakıyorum. İnşallah ondan sonraki haftada, siesta'dan sonra da Fidelitas konuk olacak. Konuştuk kendisiyle bence çok faydalı olacaktır. Yani çok güzel bomba yani bomba bir konuk. Bilgi akıcağını, wisdom akacağını düşünüyorum. <gülüyor> um... Hocam Neo'dan durumlar nedir? Siz takip ediyorsunuz Neo'yu. Neo'da ne, ne durumlar? Ee, şimdi bas geçtim. Devam ediyorum. Nio'da şu anda durum açıkçası ben dipte olduğunu düşünüyorum Nio'nun. Hatta 20'ye düştüğünde, 20K'lara düştüğünde ben tekrar topladım oralardan. Ufaktan bir hareket yaptı ama yani biraz daha zamanı var sanki. Ufak bir zaman daha sonra Nio'nun çok büyük bir atak yapacağını düşünüyorum. Yani uzun zamandır zaten bekliyordum. Hatta bekledik bekledik 81'i gördük. Ondan sonra yine çakıldı. Ama yine yükseleceğine eminim. Çok gelecek olan bir coin diye düşünüyorum. Bir borsa falan açacaklardı. Baya sıkıntı, yani beklenti oluşturdular. Geri sayım yaptılar. Ben hep diyorum her zaman geri sayım dampa neden oluyor diye. Yani geri sayım yapmamaları lazım. Geri sayım evet. yapıyorlarsa bu coinde bir sıkıntı vardır. Eldekileri falan çıkarıyorlardı diye düşünüyorum geri sayımda yükseltip. Evet, Neon Exchange diye. Aslında Neon'un kendi borsası değil. Neon Bolut belki kullanmışsınızdır bu staking için başka birinin yaptığı bir vault. Zaten Neo çıktığında biz kendi voltumuzu yapmayacağız. Yardım etmek isteyenler yani buyursunlar, yapsınlar dediler. İşte Brezilyalı bir CEO'ları var. Neon diye adında bir şirket açtı. Neon vaultu kurdu. Şimdi de bir Decentralized Exchange kurmaya çalışıyorlar. Neon Exchange diye. Yani dediğim gibi yeni sayım yaptılar. Herkes bir heyecanlandı falan. Sonra <gülüyor> bir cacık çıkmayınca dump yediler. Ama çok fena damperdi yani. %60 falan değer kaybetti yani. 600'ü falan görmüştü. 600 K Satoshi'yi. Şu 200'leri falan gördü. Neo. Neo fiyatı. Bu arada botları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu fiyat botu mesela. .tb istediğiniz borsanın kısaltması. Bitrex'inki B. Sonra coin'in ticker'ı. 233 K Satoshi şu anda. Neo. Birisi sormuş neye uzun vadeli değil düşünüyorum dediniz ne kadar uzun diye. Onu söyleyeyim. Ee, yani en azından bir iki sene düşünüyorum açıkçası. Yani bir iki senelik e, bir yatırım olarak koydum kenara onu. Ben de naçizane Neo ile ilgili şöyle bir fikrim var. Neo efsane marketingi var Neo'na. Teknoloji olarak Neo'nun ben çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Bir eleştiri olarak. Ama Neo'nun önünde çok büyük bir katalist var. Ne zaman patlayacağı belli olmayan. Çin illa ki regül edecektir. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra borsaları, ICO'ları kesinlikle regül edecektir. Ve bu olduğu zaman e, Neo enteresan yani Ayota gibi bir şekilde fiyat yükselebileceğini düşünüyorum. Yani altı kat, beş kat. Şöyle bir, de, e, şöyle bir bilgi vereyim. Şöyle bir bilgi vereyim Neo hakkında. Benim e, Bizim de yaptığımız proje zaten e, blockchain bazı olduğu için biz de şu anda altyapı araştırması içindeyiz. Hani. Ayotamı e, ayotamu kullansak, neon mu kullansak, işte eterni mi kullansak? E, benim şu anda Ctyom bunları araştırıyor ve aralarında en çok Neon'un e, şeyin teknolojisini beğendi. Onun da sebebi 5 farklı dilde yazılım yazabilmesi. Yani herhangi bir yazılımcı gelip PHP'le, .net'le ondan sonra e, C# pas'la e, yazılımını yazabiliyor. Blockchain e entegrasyonu yapabiliyor. Ve ayrıca şöyle bir şey var Neon'un. E, yasalara göre regüle edilebilen bir sistem. Yani Mesela Ethereum decentralize olarak geçiyor. Hani NEO da decentralize ama değil aslında. Daha decentralized ve regulasyona daha odaklı bir sistem. Bu yüzden zaten Çin belki duymuşsunuzdur ontoloji diye bir e, şu anda projesi var ontoloji diye. Kimlikleri e, blockchain aktarma çabasında ve NEO platformunu kullanacaklar e, bu, bunun için. Hmm. Civic'in de aynı. Vizyonu Civic'in de vizyonu aynı. Blockchain teknolojisini kimliklerde kullanmak. Winnie'yi bilirsiniz. Evet, evet. E, civic de öyle. Fakat şöyle bu ontolojinin bir farkı e, şu anda hatta bir tane şehrin deneniyormuş. E, i̇nsanlara puanlama sistemi vereceklermiş. E, ve bu puanlama sistemine göre işte gidebileceği okullar, e, gidebileceği şehirler, ondan sonra yiyebileceği yiyebi restoranlar buna göre belki e, hani bir film, bir şey, dizi vardı Black Mirror diye. Onun bir bölümünde, bir episodunda var. Böyle bir puanlama sistemiyle hareket kabiliyeti, ev alabilme kabiliyeti. Onu getirmeye çalışıyorlar diye duydum. Yani e, biraz korkutucu aslında baktığımız zaman. Kesinlikle şimdi Peace, Peace Farnity'ye yazacaktım. O eee bor yükselmesinin e, yapay zekayla ilintilendiren tweetleri vardı. Yani yavaş yavaş robotlaşıyoruz herhalde. Aslında burada Doğa hocamın sazı eline alması lazım. Çok enteresan fikirleri var. <gülüyor> yapay zeka ile ilgili. En de bir yazılınca. Tez nasıl gidiyor hocam? Bir yandan da futbolla ilgili bir master tezi yapıyordunuz. Evet tez durumu şu anda baya iyi. Ee, İstanbul Başakşehir'den bir e, direktörü İstanbul Başakşehir'in ulaştı bana. Ondan sonra Hollanda'dan Fortune, Fortuna Star diye bir kulübün onun da çevirmeyi çökmüş onlar ulaştı. Blockchain nasıl kullanabiliriz, nasıl e, şey yapabiliriz diye soru, sorup durdular aslında. Yani onlar için özel bir çalışma yapıyorum. Aslında çok değişik bir projeyle geleceğim. Profesörlerimiz de çok heyecanlılar. Şu anda Moğol'da Üniversitesi bunun üstüne bayağı bir yatırım yapmayı düşünüyor aslında. Acaba şimdi, Çok çok Gelecek vaat eden bir şey. Ben size enreği yazmıştım Twitter'dan sonra aklıma şey geldi. Aslında... Ee futbolla ilgili şu da yapılabilir. Şimdi statlara girmek isteyenler biliyorsunuz saçma sapan şeyler işte bu internetten bilet falan almak durumu bu kartla falan bilet alıyorsunuz. Pasolik. Pasolik'le uğraşmak zorundalar. Aslında bunu da blockchain üzerine aktarabilirsiniz. Yani bilet alma sistemini genel olarak blockchain'e aktarabilirsiniz. Yani kesinlikle, olarak. kesinlikle katılıyorum. Bu, yani Bilet alma sisteminden oyuncu transferlerini Ondan sonra e, kombine kombine biletler zaten özellikle düşünüyoruz bu konuda. E, ayrıca e, alışverişleri de bu kendi hani mesela Galatasaray kendi sim kartını çıkartıyor. Kendi kredi kartını çıkartıyor. Bu tarz şeylerde de blockchain'e geçip yine kendi coinlerini çıkartmasına kadar gidebilir diye düşünüyorum. Keşke bizim ülkemizde de böyle şeyler duysak. İşte yeni yeni televizyon programları falan sürüyor e, ama keşke bizim de ee, ülkemiz Moldova Üniversitesi mesela destek veriyormuş. Çok enteresan. Bir yabancının projesi sonuçta. Ee, Hı -hı ama şöyle, şöyle diyeyim. E, bayağı uğraştım ben Moldova Üniversitesi'ne bu konuyu anlatabilene kadar. Zaten sunumu yaptıktan sonra onlar anladı gerçekten ne, ne kadar potansiyel olur. Yani hiçbir anlamıyordu. Yani okulun rektörü e, Bitcoin Aa. nedir bilmiyordu zaten. Aa. Ben bir şey sorabilir miyim Antua? Ruki, hocam ne demek? Ne ee, demek hocam? Şimdi Avrupa'da Avrupa'da yaşadığı için kendisi daha böyle e, bilgisi vardır çevresine görüyordur diye söylüyorum da. Yine piyasada büyüklerden bahsederken büyük ülkelerden bahsederken Amerika'dan, Çin'den, e, Rusya'dan, e, Güney Kore'den, Japonya'dan bahsediyoruz. ya yani bir İngiltere'nin adını, bir Fransa'nın adını ya da ne bileyim e, Doğu Avrupa ülkesini vesaire duymuyoruz yani blockchain ile ilgili bir çalışmada. Veya çıkardıkları böyle önemli bir koyun vesaire. Veya bununla ilgili bir atılım. Hiç duymuyoruz. Ee, aslında gizli bir çalışma var mı orada? Yani gizli derken hani bizlerin duymadığı bir çalışma mı var orada? Ee, alttan alttan geliyor mu Avrupa'da? Yoksa mesafeli mi duruyorlar? Ee, şöyle söyleyeyim. E, bu yazılarımı, testunları yaparken Avrupa Birliği'nin e, forecast yani gelecek, geleceği görme aşamasında hani gelecekte neler olabilir? düşündükleri bir e, araştırma yapmışlar ve blockchain üzerine. Ocak, e, pardon Şubat ayında, Şubat 2017'de yapıldı, e, yayınlandı bu açık e, araştırma. E, bunun üstünden şu anda, e, bakın birisi mesela yazmıştık, Londra diye. Aynı zamanda e, IOTA mesela IOTA'nın CEO'su Norveçli. Almanya bazlı bir şirket. E, ondan sonra birkaç tane daha şu anda İsviçre'de mesela e, ICO olarak 2 milyar dolarlık son 6, ay, 6 ayda 2 milyar 3 milyar dolarlık ICO Top, ICO parası toplanmış ve 600-700 milyonları e, İsviçre'ye gitmiş durumda. Yani aslında Avrupa baktığımız zaman e, bu işte en ileride gelen yerlerden biri olarak düşünebiliriz diye düşünüyorum. Hatta İsviçre'de Crypto Valley diye bir şehir var. Yani Zug şehrinde Crypto Valley yapmışlar. Bu e, Silicon, Silicon Valley'nin sadece kripto paralar üzerine yani blockchain üzerine olan bir e, köyü gibi bir şey yapmışlar. Kesinlikle. Ben de bir ekleme yapayım Rukiye hocama. Bu e, Asyalılar İsviçre bence de e, blockchain'in ya da Bitcoin'in, kripto merkezi haline gelebilir İsviçre. Benim tanıdığım bütün e, balinalar yurt dışındaki İsviçre'ye ziyarete gidiyorlar. Son 2-3 ayda sürekli İsviçre'ye gidiyorlar. İsviçre'den fotoğraflar. Ee, İsviçre'de toplantılar. Ama Ay, İsviçre, bir İsviç İsviçre deyince aklıma Swisscoin geliyor. <gülüyor> 130 satoshi'den bir satoshi'ye düşmüş. Şey, Ocak ayında İsviçre'de çok büyük bir şey var. Blockchain konferansı var. Ocak 20'de sanırım. Hatta Meltem, Demiröz falan da katılacak oraya. Alp dağlarında 3 gün, 3 gece sağlam bir blockchain konferansı. Bu Bobili'yi katılıyor. Ama katılım ücreti 3 bitcoin olması lazım diye hatırlıyorum. Pardon, ya 3'ye 2 bitcoin katılım ücreti ve otel hariç, şey hariç uçak hariç. Sadece katılım ücreti. Çok ilginç şeyler, çok ilginç projeler var. Ben de hiçbir şey Ocak ayında gideceğim, yani bu, e, bu şeye katılmayacağım konferansa ama e, çok e, merak ediyorum kripto alı, açıkçası. Yalnız bu ücreti Bitcoin kaç dolarken belirlemiş ki bu arkadaşlar yani bir indirim falan yapsalardı. Büyük ihtimalle Bitcoin daha 5 dolarken yapmış <gülüyor> olabilirler bunu. Yani artık Bitcoin'e düşmesi lazım. Bu arada sor geldi, sor. İyi akşamlar. Ruki ben. Hoş geldiniz. İyi akşamlar geldi arkadaşlar. Sir. Nasılsınız? İyi. Sir sen nasılsın? Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Alabildiniz mi? <gülüyor> Yok şimdi ona bakacağım. Hem sizi dinleyeyim hem de biraz inceleyeyim diyorum. İyi yaptınız. Sir Ayat'ı almaya karar verdi. Uzun vadeli ayat alıp kenara koyacak. <gülüyor> Harika. Yani öyle çok fazla bir e, alım niyetim yok. Hani öyle bir bin dolar iki bin dolarlık değil de şöyle bir yüz dolar belki iki yüz dolarlık hani bir test amaçlı hem de <gülüyor> kripto piyasasını da yavaştan bir girmiş olmak istiyorum açıkçası. Hem girelim hem inceleyelim istiyordum. istiyorum yani. ETC'yi birisi sormuş az önce. Ethereum Classic'in üç gün sonra evet on birinde Revert Halving var. Yani miningde artık %20 daha az coin çıkacak. Bu da enflasyonu azaltıp piyasadaki, sirkülasyondaki coin sayısını azaltır. Yani genel olarak Reverse Halving'e yani miningin e, ödülünün kısıtlanmasına hep e, pozitif yaklaşır yani fiyat. Hmm. Enteresan. ...LTC Steam... ...LTC kabul etmeye başlamış şimdi geldi Steam ama şey... Bitrefill aracılığıyla. Steam kabul etmiyor. Steam BT, Bitcoin kabul ediyordu... ...onu kaldırdı. Algo operasyonu yapıyor yine Charlie. Bu arada size bir şey göstereyim. Bir link atayım. CMA ile ilgili. Dün... ...Goldman'in bir haberi gelmişti ya paylaşmıştım. Bu e, artık long yapabilecek CME'den long yapabilecek firmalar. Goldman'de listede tikle. CME'nin açıkladığı liste bu. Yani Goldman'de CME'de alt sat yapabilecek. Bu arada arkadaşlar bu e, yapıpların da bayağı kalabalık. Bir sürü ekipler var şu anda burada. Ödüller varmış mesela bu kredi evet. buradan ben çok beğendiğim projeye sponsor olacakmış. Yani çok heyecanlı böyle bir 50-60 ekip burada şu anda 2 gün boyunca 48 saat boyunca yazılım yazıp bir product, bir ürün çıkartmaya çalışacaklar. Eğer gelmek isteyen olursa Levent'de Startup Lab diye bir yerde. Levent'te Kanyon'un tam yanında aşağıda e, 50 metre canyonu startup'lar kuranlar. Startup e, booster ya da pardon startup bootcamp özür dilerim şu anda okulum. Rocky hocam. Buyurun dinliyorum. Hocam, gek nasıl gidiyor kripto gek? Bana kripto gek, bitcoin Bitcoin'in çok dalgalı hareketlerinde çok sağlam sağlıklı sinyaller vermiyor. Zaten hmm. şu an sinyal rekoru kırıyoruz. E, İkazımızı yapmıştık zaten biz web sayfamızdan yani çok e, ani oynamalar, çok fazla yükselmeler durumunda kriptogex sinyallere çok dikkat almayın diye. iki gündür açıkçası ben sadece e, şöyle bakıyorum sinyaller neler geliyor diye. Ama hiç dokunmadım coinlere, e, almadım hiçbirini. E, bu aralar biraz durulmaya başlayacak gibi ki zaten piyasaya yansıması görüldü. Alt coinlerde de 2-3 tane yeşil mum görmeye başladık. Ee, zar zararda olanlardan girebilir arkadaşlar iyi olan arkadaşlar varsa zararda olanlardan girebilir diye düşünüyorum. Ama çok yüklü girmesinler çünkü daha hala o şeyi bitirmedik yani bence ee, hala depresyonun süreç devam ediyor bir fırtınalı süreç devam ediyor Bitcoin'de. dedi. Ee, biraz daha ben düşüş bekliyorum açıkçası. Yani hafif toparlanmalarda tamam düşüş bu kadarmış diyenler var. Ee, ben birkaç gün daha düşüş bekliyorum açıkçası. Salı gününden itibaren biraz daha e, emniyetli bir şekilde girebileceğiz bence piyasaya. 12'sinden sonra diyorsunuz hocam. Yani bir, hani bir bloody money yaşanıyor ya böyle her pazartesi normalde. O sürece de tekrar başlayabiliriz bu sezonu ile beraber. Tekrar herkes altcoin'lerdeki kârlığını realize edebilir pazartesi. Bitcoin'de yine bir yükseliş, altcoin'lerde yine bir düşüş, yine bir piyasada çalkantı olabilir. Dikkat etmek lazım bu dönemde. Arkadaşlar çok şey yapmasınlar yani çok iştahlı girmesinler şu anda piyasaya. Ben hala tedirginim. Conjure bir benim... soru sordu. Dinliyoruz hocam. Pardon. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Araya girdim ama e, benim tedirginliğim biraz Bitcoin'den ve bu CME'nin e, onu shortlamasından. E, Erkan Hoca Twitter'da güzel bir float paylaşmış demiştim az önce. Ya Onu okuduktan sonra da böyle biraz tedirginlik arttı. Hold diyor ama ne kadar sürede veya en düşük Bitcoin için e, nerelere mesela şey görüyoruz, direnç değerlerini görüyoruz mesela. Ruki Hocam yazmıştı ama e, bu CME'nin etkisi neler olabilir? 10.000 altı zor diyordu ama e, şortladıkları zaman daha da altına düşürebilirler mi? Soruyu Böyle ben... bir ihtimal görüyor musunuz? Sor... Cevap Ama yani şöyle, aslında altın program olduğu için ben 6'a e, çok soru sorma taraftarıyım. Ee, ben şöyle kısaca so bir şey söyleyeyim. Ondan sonra da bir altı ben soru sorayım. Ee, şortlama durumu vesaireler tabii ki piyasada belli bir oranda etkisini göreceğiz biz ama e, Bitcoin'in kabul edilebilir fiyatı bence şu anda artık giderek yükselmeye başlıyor. Yani hani alt sınırı sürekli belirlenmeye başlıyor. Ben o yüzden 10 bin dolar altını artık zor, zor görüyorum yani. Kabul görülen fiyatın 12-13 bin dolarların altında çok olmayacağını düşünüyorum. Eee... Kısaca böyle cevaplayayım. Altu'a şunu sorayım. Bu şimdi feature işlemler başladı. Yani e, başlayacağı açıklandı. Hani sürekli piyasada söylüyoruz biz. Buyer rumor, seller news diye. E, tamam söylenti satın alınıyor şu anda belki ama hani 18'inde başlayacak feature işlemler. O zaman gerçekten bir dump görecek mi bitcoin? Yoksa benim düşüncem de şöyle. Benim düşüncem gibi mi hareket eder? E, bitcoin artık... Piyasalar açısından da, diğer piyasalar, diğer firmalar açısından da kabul edilebilir bir yatırım aracı görüldüğü için artık ayakları yere sağlam basıyor ve e, bundan sonra yön yine yukarıya doğru mu? Hocam teşekkür ederim öncelikle şey için e, soru için. Şöyle diyeyim, e, geçen hafta Ozan İmamoğlu diye bir e, traderla yani bayağı yıllarını 20 senesinde bu işe yani korseye vermiş. Şu anda son e, 2-3 senelerde pardon 2-3 sene olması lazım. Tabii bitcoin e, al sat yaparak şu anda da e, Bitsi Türk'ün e, bütün portföyüne bakan, danışmanlık yapan e, kişi Ozan İmamoğlu. Onunla görüştük bu konuyu. Hani geleceğini nasıl görüyorsun diye sordum. E, bu future işlemlerden bahsettik. E, bana dediği şey, aslında herkesin kaçırtığı bir nokta var altı dedi. E, hani bitcoin e, altın gibi düşünüyor dedi. Dijital altın gibi düşünüyor dedi. Bence böyle değil dedi. Bence dedi, e, altın olabilmesi için bitcoin'in kopyalamaması gerekiyor olduğunu düşünüyorum dedi. Yani bitcoin kopyalanabil, kopyalanabilen bir şey ve daha iyi teknolojiler olarak çıkan bir şey, yani farklı şekilde daha iyi bir şekilde çıkan bir şey olduğunu düşündüğünü söyledi. Yani şu anda bir FOMO yaşıyoruz dedi. Ben dedi Bitcoin'in fiyatının 4.500 milyarlarda olacağını düşünüyorum diye söyledi. Yani ben bunu hani çok açıkçası katılmıyorum. 4.5 milyarların artık bir daha görmeyeceğimizi düşünüyorum açıkçası ben de. Ama tabi yani bu işlerini vermiş aynı zamanda Türk'ün bütün portföylerine bakan kişi olduğu için hani söylediklerini de göz ardı etmek. ...biraz e, yanlış gibi geliyor bana. O yüzden hani şu anda neredeyse gelin olur diye düşünüyorum. Ha, ayrıca pardon, onu da şunu unutmamadan söyleyeyim. Dediğiniz gibi e, Ozan Bey'de e, future işlemler başladığı zaman... E, ...büyük oyuncuların e, shortlamaya gidebileceğini... ...ve e, daha çok formasyonların yerine oturacağını... ...çünkü büyük oyuncular gerçekten bu işi bildiği için... E, şu anda bizim yaptığımız bu hani ya bizim demeyeyim de ya genel bütün herkesin aslında 100 dolarıyla bile 15 yaşında giren çocuk bile şu anda Bitcoin'e etki ediyor açıkçası. o yüzden bu olayların daha az yaşanacağını ve daha bir daha stabil bir ortam olacağını düşündüğünü söylemişti. Ben de açıkçası bu konuya katılıyorum onunla birlikte. Ben de şöyle bir ekleme yapayım Rocky hocama. Bloomberg hem Bloomberg hem de Tur de Mestres Birçok kişi tanıyordur bu piyasada uzun zamandır olan bir hoca. Tur Demester, Belçikalı. Bloomberg büyük oyuncuların Bitcoin'i shortlayacağını söylüyor. Ve çok büyük bir hedge olacağını söylüyor. Ben inanmıyorum Bitcoin'in en azından bu Gmail anında 12'sinde büyük bir short göreceğini. Ancak şöyle kombine bir short'a yani bir neden getirebilirlerse Kore'nin e, bitcoin borsalarını banlıca ile ilgili dedikodu çıktı. Aynı Çin'de olan gibi. Coin Telegraph'ta yayınlandı ben. Az önce buraya atmıştım. Anca denk getirirlerse e, bitcoin'in fiyatını öyle kırabileceklerini düşünüyorum. Ki e, yine büyük veiller daha fazla bitcoin'i arttırsın diye. Yani her düşüş aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım bence. E, dün ben Söre'e bir tweet atmıştım. Onun de az önce burada konuştuk. Daha siz gelmemişsiniz. Bitcoin'in yüzde 40 bin bin kişinin elinde ve bunlar gerçekten Bitcoin'in fiyatının yükselmesinin temel kaynağı. Bunlar gerçekten strong handed adamlar. Yani satmıyorlar Bitcoinlerini. Yani bir kısmını satıyorlar, manipüle etmek adına sonra aşağıdan tekrar alıyorlar. E çünkü bu adamlar Bitcoin'e güveniyor. Çok uzun zamandır almışlar. 2011'de 2011'de daha 10 milyon tane Bitcoin satın alınmış. Çıkar çıkmaz. Bu adamlar toplamış. Uzun süredir ellerinde. Bence daha yolu var yukarıya doğru. Ama e, işte Blomberg'in makalesini göz ardı etmemek lazım. Kore e, ile alakalı. Şu ko Kore haberini atayım. Bir, e, az önce Neo ile ilgili olarak bir şey söylemişti de hani iki seneyi falan tutmayı düşünüyorum diye. E, açıkçası ben e, takip, eskiden takip eden arkadaşlar bilirler Mayıs, Haziran, belki Temmuz aylarında bile şey atıyordum yani e, alıp 2018 başına kadar satılmaması gereken coin'ler diye bir şey paylaşıyordum. Benim süper 8'i falan diyordu arkadaşlar böyle. E, açıkçası ben Market Cycle döngüsünü piyasada altcoin'lerde bu kadar kısa olacağını beklemiyordum. O yüzden hani 2018 Ocak kadar çok iyi değerler alacağını düşünüyordum bunların. Ama gördüm ki bu kadar yani çok hacimsiz bir piyasada altcoin'ler yaklaşık 6-7 ayda bir market cycle döngüsünü tamamlamışlar. Neo parladığı dönem bir sezona denk geliyor aslında. O yönden bir şanssızlığı var. Ben Neo'nun yine geleceğini bu fiyatların çok üzerinde bir fiyat olacağını düşünüyorum ama hani herhangi bir altcoin'in Ethereum'u hariç tutarak söylüyorum bunu herhangi bir altcoin'in iki yıl gibi bir süre elde tutulması unutulması vesaire çok doğru hareket tarzı olmayacağını düşünüyorum çünkü belki bir sonraki market cycle bir sene sürecek bir buçuk sene sürecek ve iki sene tutalım dediğimizde bu 20 dolar olan e, neo belki 500 dolardan 500 dolarlara kadar çıkıp tekrar 100 dolarlara falan düşecek belki de yani. Hani olası bir durum olabilir iki sene, üç sene bilmiyorum. Market cycle döngüsü bir dahaki ne kadar sürecek bunu bilemiyorum. E, Bitcoin haricinde diğer bütün coinlerin, altcoinlerin cycle'ın daha düşük olduğunu düşünüyorum ben. E, o yüzden hani trende girmiş, e, zirvede satılabilecek, özellikle böyle bir hype dönemi yak yakalamış, e, sürekli bir marketi yapılmaya başlamış, çok uçurulmuş bir coin'in zirvelerde satılması taraftarıyım. İşte en güzel örneği Digibyte. Hani 60-70 satoshilerden topladık biz zamanında. İşte 2000 küsür satoshilere geldi. E şu anda 100 10200 arasındaki satoshilerden tekrar toplayabiliyorsunuz yani. Digibyte son fiyatına bakmadım gerçi çok ilgilenmiyorum şu anda. Ee, ben o zaman söyledim 2018 başına kadar tutun diye. Ama tutulacak bir coin değilmiş mesela. Yani bunun gibi çok örnek var. Siyah coin var. Ee, Birçok örneğini gördük. O yüzden... Hani atın unutun olmasın. Atıp unutulacak coin belki çok böyle daha sürpriz coinlerdir. İşte Twitter'da arada ben çok nadir de olsa bulup yazıyorum öyle sürpriz coin. Çok küçük miktarda alıyorum. Atıp unutuyorum. Onun haricinde bu tarz böyle büyük girilebilecek coinlerin mutlaka trendini takip etmek lazım. Zirvede de satmak lazım diye düşünüyorum. Hocam ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, doğru söylüyorsunuz çoğu coin'de bu böyle olacağını eminim. Haklı haklısınız. Hatta Digibyte'de, SIA'da bunları yaşadık. Ee, ben de marketin aslında çok çok yeni olduğunu düşünüyorum. Yani piyasanın e, inanılmaz e, daha toy olduğunu düşünüyorum. E, Bitcoin'e şu anda olan bu e, inanılmaz yatırımın yavaştan 2 sene sonra açıkçası diğer altcoin'lere geçeceğini düşünüyorum. Ama haklısınız mesela e, bu senenin ortası yani daha ocağa kadar... E, NIO 100 dolara çıkarsa tabii ki de hani bir satıp tekrar altlardan almayı e, yapabileceğim. Yaparım yani sizin dediğiniz gibi. Hani tavana çıktığı zaman onu görürsek e, satmak zaten en mantıklısı. Hani o şekilde 2 sene tutma, tutacağım derin sefer 2 sene boyunca ben elimde o NIO'yu bulundurmak istiyorum. Hani o, o şekilde söylemek istedim. Yanlış anlaşılmasın. haklısınız. Yani e, tavan yaptığı zaman e, mutlaka satılması doğrudur. Yani sonuçta hepsi düşüyor bir şekilde dediğiniz gibi. Market cycle var sonuçta. Ruki hocam bu Etos'ta o senin bahsettiğin düşük cap'li düşük fiyatlı coin'lerden bir tanesi galiba değil mi? Etos. Eski, fi eski adı BQC miydi? Etos muydu adı? Sanki bugün gördüm. Doğrudur hocam. Etos coin paylaştı Ruki hocam. Şu an kanaldan çıkmış herhalde. Ya düş, he bilmiyorum. Aynen düşmüş olabilir. Kanaldaymış ama ses gelmeyince dedim cevap dedim. Twitter'da bugün etos Coin paylaştı aynen. E, e, coin de güzeldi, enteresan. E, kusura bakmayın. E, onu zaten e, Bitkosip hocama da ben sormuştum. Hmm. E, temel analizini biraz yaptık. İşte Barış Kardeş hocama sordum. E, Bitkosip hocama da sormuştum. Onlar olumlu geri dönüş yapınca ben de e, netleştirdim. Yani ilk yaptığım kendi temel iyi görüyordum ama onların mutlaka fikrini almak istedim. Bugün çok düşük rakamlara gelince, o söylediğim günden beri almamıştım. İşte 10-15 gün falan olmuş. Bugün çok düşük rakamlarda görünce küçük miktar aldım. Unutuyorum orada şimdi onu ben. Bir 4-5 ay tabii unutuyorum derken haftada 1-2 kere kontrol edeceğim ben onun fiyatını sürekli. XRB'dey mesela, XRB'de güzel oldu benim için. 4 ay önce almışım. Bitcoin o zaman üç bin dolarken şimdi 15 bin dolar. Satoshi bazında da neredeyse iki katına e, birazını sattım yani. Birazını dedim çoğunluğunu sattım ve tekrar alttan aldım XRB'yi. Yapılabilir o tarz şeylerde düşük market cap'lilerde. Low cap'lerden. Nereden aldınız hocam XRB'yi? Merkatox'da Bitgrail'de satılıyor zaten. Orada var sadece. E, bu çok konuşulmuştu aslında o aylarda. Temmuz-Ağustos aylarında... Piyasada çok konuşuldu. Bitrex'e gelmesi çok muhtemel gözüyle bakılıyordu. Ben e, Ağustos ayında o böyle çok konuşulup da unutulunca alayım dedim ben bunu. Ağustos ayında almıştım ben onu. E, hala oralarda satılıyor ama muhtemel girecektir yani Bitrex'e de bu. Yani girecektir demeyeyim de girmesi hala muhtemel yani. Bir şey var. O, hala konuşuluyor Bitrex'e girecek diye. Girerse o zaman fiyatı çok daha katlayabilir tabii. Bu Tour ile ilgili pardon bir, bir şey ekleyeyim deminki söylemeyi unuttum. Tur Demester ile ilgili. E, Tour Demester öyle adapterlardan Bitcoin konusunda. Bitcoin fiyatı ile ilgili şöyle bir şey öngörüyor kendisi kitabında. Yani böyle bir kitabı gibi analiz yaptığı e, güncesinde diyeyim. Fiyatın e, ileride 100 bin dolarlara çıkacağını öngörüyor ama şu anda bitcoin'in günlük hayatta kullanımı olmadan e, bu fiyatları görmesini öngörmüyor diyeyim. Yani 10 bin, 20 bin hayır Kore'de ben bir fotoğraf paylaştım 22 bini görmüş Kore'de. Altı hocama ben bir soru sorayım o zaman. Bir tane daha soru sorayım. Onu... Ee, Altı hocam orada mıyız? Buradayım. Yani, Peki bize bir coin söyleseniz böyle. Hani piyasada çok duyulmamış veya belli bir duyum oranı olmuş ama hani hala da fiyatını yakalamamış, sürpriz yapabilecek. Mesela IOTA artık benim için sürpriz değil yani. Herkesin IOTA konuştuğu zamanda da bence satılması gerekiyor IOTA'nın artık yani. Biraz da alttan toplamak için beklemek lazım gibi geliyor. Bunun gibi bir koyun var mı böyle hani zamanında konuşulmuş ama şimdi unutulmuş falan. Hocam şöyle diyeyim, açıkçası... Engine'i ben e, çok umutla bekliyorum. Hala bekliyorum. Zaten dün bir hareket dün level su gün bir hareket yaptı. Orada yukarıdan sattım %60'ını tekrar şimdi aşağı düştüğünde biraz daha toplamayı düşünüyorum. Şu anda almadım ama e, şu, bu seviyeler zaten tekrar alım seviyelerine geldi diye düşünüyorum. 400 Satoshi'nin altındayken ben bu Enjinin hep ucuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten video, videosunu da yapmıştım Ice Age zamanında. 18 milyon kişilik bir e, topluluk, topluluğu var bu Enjin Oyun topluluğu ve Minecraft üzerine daha çok e, yoğunlaşmış şirket. E, bu sebepten dolayı ben Angelin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda 270 güzel satışlar. E, onun değerinin çok altında olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Altı çok sağlık çok teşekkür ederiz. Ee, Bit Bitkosip hocama da çok teşekkürler. Çok güzel programlar, oldu. programlar oluyor. Önümüzdeki haftalarda ben yine böyle katılmaya çalışacağım. Dinlemeye çalışacağım sizleri. Hepinize iyi geceler. Her zaman bekleyin hocam. Görüşürüz. Eyvallah, sağ olun. Ee, müsaade varsa bir konu hakkında tanışabilir miyim size? Buyurun hocam dinliyoruz. Ee, ben geçtiğimiz... Sukanç senle konuşmuştuk az önce, hatta dün gece bir projem vardı. Onun haricinde ben bir Nisan ayında Vegas'a gittim. Hem kendi yatırımlarımı düşünerekten, artık yaş geçiyor, bir de insanlar işte 30 yaşına kadar bir şey kurmadıysan artık şey oluyor falan derken, ben böyle bir tedirgin oldum ve Vegas'ta yaşayan, önceden tanıştığım arkadaşlarımın yanına gittim. Çocuklar Vegas'lı ve biz orada iyi e spor üzerine odaklanmıştık takımları vardı ve e-spor üzerinden bir e, takım kurup işte turnuvalara falan katılıyorduk e, ve ayrı zamanda bir de bir organizasyon şirketleri vardı lead diye ve bu lead'i Mark Cuban'ın e, aldığını duydum bizim çocuklar orada işte anlaşmaları falan yaptılar ve ortak oldular unicorn diye bir e, yapıya girdiler e-spor üzerine ve şu anda da unicorn gold diye bir şey yaptılar e, ICO yaptılar. Bayağı da bir şey alıyorlar şu anda. E, yatırım alıyorlar. Daha pipeline'in başındayız falan dediler. Ve ben daha oradan giderken 10 milyon, 20 milyon toplamışlardı. Şu anda da galiba bir Binance'e gelecekler. E, bu konu hakkında bir söylemek istedim. Oradayken bu çocuklarla gezerken iki kişiyle daha tanıştım ve bir ay boyunca beraber gezdik. Bir tanesi e, Brian diye bir çocuk. Koreli bir çocuk. Ve bu çocuk ııı e, Bayağı böyle yatırımcı buluyor. Ama nasıl yatırımcı buluyor? Benim anladığım kadarıyla çocuklar şöyle işliyor. Ee, Çin tarafında bayağı büyük bir yatırımcı potansiyeli var. Ve bu adamların hepsi e, yani ne kadar da bitcoin'i yasaklamak istese de devlet bu adamlar güveniyor bu sisteme. Ve adamlar şey yaptı. Mesela adam diyor ki böyle böyle bir şey var. Çocuk ilk önce ilk bir pamplıyor. Kendi 20 bin, 30 bin, 40 bin dolarını koyup çok çok düşük sataşilerdekilerden. Ee, ondan sonra bu asıl adamları 20 milyon 30 milyonu mesela basıyorlar, ondan sonra millet bayağı atlayınca ee, dump'ı koyup kendi paralarını çekip 4'e 5'e katlayıp oradan ayrılıyorlar. Yani ee, böyle şeyler de var, böyle şeyler duydunuz mu? Teşekkür ediyorum. Yani şey benim anladığım kadarıyla Pump and Dump denilen şeyi yapmışlar. Önce yükseltmişler. Bu BitMEX'de amaçlar tarafında oluyor. Yani şey, e, Bitcoin sahipleri değil bu adamlar. E, şirket olarak diyorlar ki biz böyle böyle bir adam bulduk. Yani Brian'ı buluyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir yatırım yapmak istiyoruz. Bize danışmanlık yapar mısın? O da bu şeyleri manage edip kendi belki Bitcoin'lerinden e, hallediyordur kendi parasını da böyle kazanıyor ve yani uçuk paralar kazanıyor. yani Vegas'tayken ayağımız yere değmiyordu. Helikopterle falan gezdiriyor çocuk. Böyle bayağı enteresan tipler yani. Bu duruma gelmiş durumda piyasa. E şeyde hep olan şeyler bu bahsettiğiniz şey. Mesela bakıyorum şimdi girdim Bitrex'e Bitrex'in ilk sayfasında adı sana duymamış bir coinde 10 binden fazla bitcoin varsa bunu yapıyorlar. Yüksekten en başta şeyi alıyorlar. Orderbook'un neredeyse tamamını alıyorlar. 30 atıyorum 30 şimdi açıyorum arka sayfaları. Gnosis'te 20 bitcoin acım var. İşte Florin'de 20 bitcoin acım var. Orderbook'ların da az olan e, coin'lerin orderbook'unu alıyor. Sonra kendisi yüksekten satmaya başlıyor. Yeni koyanların onlarınkini de alıyor. Fiyatı 3 kat 5 kat arttırıyor. Sonra da dediğiniz gibi kendi elindekileri yavaş yavaş çıkartıyor. Marketi domine edip kendi istediği şekilde yükseltiyor diyorsunuz. Tabii. Tabii yani şey etik mi? Hiç değil. <gülüyor> ee, yani yani bence, bence de etik pek değil yani. Altı Hocam projeniz peki ne durumda? Yani ne zaman ortaya koyacaksınız kripteti? Ne zaman izleyebileceğiz sizi? Ne zaman ya da sayfa, internet sayfası olacaksa girebileceğiz. Açıkçası bu Ocak'ta ilk, ilk e, internet sayfamızı bu, hani geliyoruz diye yayınlayacaktık. Fakat e, projede birkaç değişiklik şey eşitlik oldu. Hani bazı e, fonksiyonları ekleyip bazı fonksiyonları çıkartmak durumundayız şu anda. E, bu yüzden biraz ertelemek durumunda kaldık. E, Ocak 20'de deadline koyduk kendimize. Bütün yapmamız gereken her şeyi o zamana kadar bitirmiş olacağız. İşte Şubat ayında da umarım... E, İlk web sitemizi, bu introduction web sitemizi, web sitemizi çıkartmış oluruz diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra da bakalım hani e, tam olarak ne zaman live olur, ne zaman online bir hale gelir platform. Onu da e, işte Ocak girmeye kadar belli etmiş oluruz. Ama benim ilk düşüncem 2018 sonu bütün her şey hazır diye düşünüyordum, hazır olur diye düşünüyordum. Belki 2018 sonu ya da 2019 ortaları gibi olabilir diye düşünüyorum. Çok kapsamlı bir proje o zaman yani basit bir internet sayfası olsa anladığım kadarıyla çoktan çıkardı. Evet evet baya dallı budaklı e, böyle çok büyük bir proje. Yani hani sadece e, kripto para değil hani dediğim gibi e, codingden blockchain'e bütün her şeyi kapsayacak ve aslında size şu anda söylemediğim ufak iki tane e, fonksiyon da var. Onlar hani aslında biraz da e, eğitim sistemini biraz disrupt hani böyle bir etkileyebilir diye düşünüyorum. Altı Hoca'ya sorular yok mu arkadaşlar? Sizin sorularınız var mı dinleyiciler arasında? 50 kişiyiz şu anda. Şu anda Mr. Conan yazmış. Lightcoin'in geleceği hakkında düşünüyorsunuz diye. Onu ben hemen şey yapayım. Zaten Lightcoin hakkında bir video yapmıştım. İlk yaptığım video hatta Lightcoin. O zamanlar 35 dolar falandı. Yani Lightcoin'in de geleceğinin aynı bu şekilde Dash gibi düşünüyorum. Lightcoin ileride kullanıl kullanılabilen bir para, para birimi, dijital para birimi olacağını düşünüyorum. Ama fiyat olarak annelere geldiği hiçbir fikrim yok. Açıkçası... 35 dolarken 50 dolarda 50 dolar çıktığında ben satmıştım. Şimdi ne oldu? 90-100 dolar. Yani hani e, <gülüyor> ve almadım da tekrar aslında üzülüyorum almadığımı ama yani e, Litecoin güzel bir coin sonuçta. Charlie Charlie çok güzel şimdiyor her yerde. Daha çok Bitcoin şimdiyor ama 6 hocam. Ee, Twitter'dan ben size bir coin sormuştum. Ee, Bitcoin Talk'a girip e, link atacaktım ama uzun süre Bitcoin Talk'a giremedim. Sanırım sitede bir sıkıntı vardı birkaç gündür. Linki attım biraz geç oldu. Yayına yetişmedi ama düşüncelerinizi yayından sonra da olsa e, Squanch üstadımızla veya kanaldan bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Tabii ki bakarım. Ya. Zaten o linki e, tıklayamadım diye bakamamıştım. Şimdi link gönderdi sen bakarım ve fikirlerimle söylerim tabii ki. Ben olmasın. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani bilmiyorum ben e, yarım yamalak İngilizcem var. Ufak tefek anlamaya çalışıyorum. Gelecek vaat edebilir diye düşündüğüm bir koyun. Sizden de bir uzman görüşü almak isterim. Onun için bir sormak istedim. Onun dışında bir de GVT hakkında e, Ramazan Hoca'ya da yazmıştınız. Uygun bir entry olduğunda haber eder misin falan diye. Fiyat şu an uygun görünüyor. Arkasında Charlie Sheerim gibi yani erken dönem bir bitcoin e, milyonerinin olması da e, hani bilmiyorum ama sanki proje biraz yol gidecek gibi görünüyor. Bunun hakkında ne dersiniz? Sizce şu an alım seviyelerinde midir, uygun mudur? GVT'ye bakmak lazım. Tabi Ramazan Hoca ilk yazdığında bayağı ucudu GVT. Yani 7 milyon da zaten o zamanlar market cap'i. Ben aldım bu e, NIO'yu kaçıracağım diye. NIO tam o arada çıkış yapıyordu. E, hemen çıkmak zorunda kalmıştım. Yüzde iki, yüzde üçlük bir kervanoyla. Sonra bir fırladı zaten. Bir daha tutulabilen aşık olsun GMT'yi. Dediğim gibi Charles Schram, e, sağ olsun bayağı e, arkasında bu projenin geleceği var gibi gözüküyor. Ama alım seviyelerine tabii bakmak lazım. Yani Ramazan e, hocayı aslında sormak lazım o. E, bu konuda çok daha e, ilgili GMT konusunda ve çok da güveniyor bu oyuna. Evet son atışında GVT yaptığını söyledi bu Bitcoin yükselirken 5000 lir falan güvenli alım diyordu ama şu an 3 yani 3000 daha doğrusu 30 bin seviyelerinde 50.000 bin seviyeleri güvenli alım derken bir miktar alıp çantaya atmak gerekebilir sizden de bir düşünce alayım diye sadece <gülüyor> Amazon Hoca değil hani birkaç kişiye sorayım diye şey yaptım. İn... Yani aslında alınabilir. Eğer Ramazan Hoca diyorsa alın diye alınabilir. Çünkü Ramazan Hoca olsun. bana zamanında çok kazandırdı. Ee, onun sayesinde okul paramı çıkartmıştım yani. Sağolsun onun hakkını verilmez bu konuda. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağolun. IOTA hakkına ne düşünüyorsunuz diye bir şey gelmiş. Bir soru gelmiş. Onu cevaplayayım. Ee, biz ...İsmail Hoca ile bu resim baktığımda... ...o gün e, Kadiraz Üniversitesi'nde oturduk... ...bayağı IOT hakkında muhabbet ettik. İşte az önce de söylediğim gibi CTO'muz... ...bizim e, bu teknolojiler... ...blockchain teknolojilerini araştırıyor ve Tangle'ın... E, ...çok inanılmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyor. Yani aslında blockchain'ler çok daha kaliteli... ...olduğunu düşünüyor fakat... E, ...Mert Mert olması lazım. Mert Susur adlı bir... E, ...Code, Code Fiction'un e, kurucularından... E, ...onun yazdığı... ...bir yazı var bu IOTO ile ilgili. Hani... Tam olarak bir open source proje olmaması, open source proje olmaması. Bunun haricinde e, yani çok da detay vermemeleri, neler yapılacağını. Aynı zamanda verdikleri isimler mesela şununla bununla iş yapacağız, ortak, ortak iş yapacağız deyip. Fakat aynı zamanda bu şirketlerin gerçek official bir e, duyuru olmaması tabii insanı tadilir etmiyor değil. E, yani şuncu olarak ayota ben azıcık aldım attım kenara. Yani az önce sor ve söylemişti 100 liralık 200 liralık bir alım yapacağım diye ben de dediği gibi 300 liralık bir alım yaptım kenara koydum yani artık bakalım ne olur ne olmaz hani çok da koymayacak bir para o yüzden hani bakacağız ayotayı ben beğeniyorum açıkçası hani doğruysa çok daha yüksek notlara çıkabilir şu anki değerinden. <gülüyor> Tezos hakkında şöyle Tezos'u hiç girmedim ben. ICO bölüm zamanında da girmedim. İsmail hocamız girmiş Tezos'a. O biraz üzgün bu konuda. Zaten şu anda bir ilk zaten ICO'larla ilgili yasal işlem Tezos'ta oluyor. Yani düşünebileceğin tek şey geçmiş olsun demek yani yatırımcılarına. Tezos ICO'yu yaptığından beri 250 milyonlarlık bir para topladı ama hiçbir tık yok. Yani bu da ICO'ların aslında ne kadar e, hani ICO'lara darbe darbe olarak görüyorum bu Tezos'un yapamadığı şeyi. O yüzden biz de yani projeyi yaparken ICO yapalım diye düşünüyorduk. Şimdi e, bu Tezos'a olan olaylar insanların artık ICO'lara kötü gözle bakması bizim de şeyimizi kaçırdı yani hevesimizi kırdı. E, i̇nşallah bu ICO'lar bir düzene girer ve olur da Tezos gibi e, kötü projeler yani kötü demeyelim aslında hani. Bir, nasıl denedilir? Nasıl Neyse geç, geçiyorum o konuyu şimdi de ee, tezos gibi olmaz inşallah. Regül edildikten sonra her şey daha iyi olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Petro bu Venezuela'nın ulusal koyunu. Petrol hakkında pek bir fikrim yok açıkçası benim. Venezuela'nın bir açıklaması var. Yani petrole bağlı bir koyun olacağını söylüyorlar. Ama aynı şekilde Norveç'ten de bir atılım var bir proje. Onlar da doğal kaynakla işte bu taş olsun yine aynı zamanda petrol olsun natural resources'a bağlı bir koyun çıkartacaklarmış. Aynı şekilde Norveç'ten de öyle bir atılım var. Yani bu şekilde arkasında bir maden, bir e, resource olan e, coin'ler aynı altın gibi değer kazanabilir diye düşünüyorum. Yani neden olmasın? Ben bir şey ekleyebilirim e, Petro ile ilgili. E, geçtiğimiz günlerde işte Sör falan gelip konuştuğumuzda hatta denk geldi Doğa Hoca ile konuştuğumuzda altın odaklı paraların e, altın odaklı kriptokurancıların çıkacağını İddia etmişti. O günün bir saat sonra falan Petro çıktı. Petrol odaklı. E, doların e, yavaş yavaş dünyada etkinliğini yitirmesinden kaynaklı. Ben Petro'nun ileride e, diğer coinleri üstünlüğü olabileceğini düşünüyorum ben. Pilsiz güzel bir yazı yazdım. Altcoin'ler bile bu kadar dandıkken ve para kaybettiriyorken ICO'ları kim umursar ki? Açıkçası bana da son zamanlarda işte şu ICO nasıl, bu ICO nasıl diye soran arkadaşlara ICO'larla ilgilenmediğimi söylüyorum. Yani çünkü piyasaya giren bütün ICO'lar değer kaybedip giriyor. Yani yaptığınız yatırımı aslında kaybediyoruz bu bakıma. Daha önce, az önce, birkaç önce ben Unicoin Gold almıştım mesela. 3 dolarlık bir yatırım yapmıştım ona. Şu anda piyasaya geldiğinde 190 dolar, 180 dolar olarak girdi. Yani ben uzun bir süre ICO'lara yatırım yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Mining yapıyor musunuz diye bir soru var hocam. Aslında sizin oralar soğuk ya. <gülüyor> mining için çok güzel bir e, ekolojisi var gibi. Şöyle söyleyeyim. Mining'i ben aslında e, yurtta kalıyordum ilk gittim Norveç'e. 20 metrekarelik bir odam vardı baya da soğuktu dedim aslında bir makine kursam buraya bir mining yapsam falan ama e, miningden daha çok o, o aralar e, bu altcoin'ler bitcoin zaten çok yükseliyordu bitcoin'de çıkmak istememiştim sonra altcoin'ler bir yükseldi falan derken mining'e hiçbir giremedik hani bir GPU mining yaptım ama hani ASIC ya da pardon CPU mining yaptım ama GPU ve şeye giremedim e, e, ASIC mining'e aslında şeyden Antminer'ın iki tane e, Asic miner sipariş vermiştim yazın, bu Haziran'ın sonuna doğru. E, göndermeye çalıştım Bitcoin'leri fakat Poloniex'te o zamanlar sorun yaşanıyordu. E, Bitcoin'leri gönderemiyorduk, bir şeyler oluyordu. Gönderemedim, kısmet olmadı, alamadım o Asic Miner'ları, o yüzden Antminer'e de hiç giremedim açıkçası. Sadece CPU Miner'ı ufak ufak, minik minik kazdım bir şeyler ama yani hani e, çok da bir şey yaptım, söylenemez. Aslında o zamanlar işte o ASIC Miner'lardan D3'le Dash'ten çok iyi para kazandılar. Lightning Network. Evet gördüm şimdi. B BTC'de beklenen işlemde düşürebilirim yazmış. Ee, şimdi bu aslında e, Bitcoin Segwit'e geçtiği zaman e, signature olaylarını kaldırdı ve datayı e, çok düşürdü. Yani zaten Bitcoin'deki bu hızlanma şeyi e, segrete geçme sebebi signature'ların kalkması zaten. E, Lightning Network'ta bunları tabii daha hızlı yapacağını iddia eden e, bir sistem. Sanırım Litecoin'de var zaten Lightning Network. E, yani daha önce bizim Stephen Nielsen diye bu Norveç Blockchain e, Association'ın e, kurucu ortağı onunla konuştuğumuzda Lightning Network'in bir scalability sorununu tamamen ortadan kaldıracağını düşündüğünü söyledi. Ama tabii hani e, ne kadar doğru ne kadar yanlış o şu anda elinde bayağı bir Bitcoin olan bir insan. O yüzden hani e, Bitcoin'in konusunda da sürekli herkese Bitcoin alın Bitcoin alın diyen bir insan. Hani Lightning Network'in scalability sorununu çözebileceğini söylemişti ama tabii tam olarak e, benim bu kadar bilgim olduğunu söyleyemem bu konu hakkında. Lightning Network ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ee, aslında Lightning yani Lightning Network'ı bilmeyenler için yani bir taraftan Bitcoin'i alıyorsun o Bitcoin direkt Bitcoin olarak ya da Litecoin'i işte ya da Decret yapıyorsan yani ViaCoin olarak geçebiliyor Coin'lerin aslında transformasyonu gibi bir şey ama e, tamamen cryptocurrency'nin ruhuna aykırı olduğu ile dilim böyle bir medium postu okumuştum çok da mantıklı gelmişti çünkü arada bir banka gibi e, sentralize merkezi bir sistem söz konusu Lightning Network'te. O da tabi probleme neden oluyor Ben şu anda okuy yani yetişemiyorum çok yazı geliyor oraya e, aklınızda hani soru varsa okuyun bana söylerseniz cevap. Orada başka bir sıkıntı var. şey, şey Sör konuşuyor. ...onlar tamamen ek, finansal bir konuyu konuşuyorlar sanırım. Bizi de aydınlatırsanız sevinirim ya. İyi akşamlar arkadaşlar. Konuya bir anda dahil oldum ama... ...aydınlatır mısınız deyince... ...şimdi şöyle, sesim geliyor mu? Geliyor, çok net geliyor. Tamamdır. Şimdi... Geçenlerde e, Kral Jülyen de biraz bahsetti sanırım bu tam şimdi hatırlayamadım altına dayalı, endek, altına endeksi para birimi konusunda. Şimdi şöyle arkadaşlar, e, normalde altına endeksli bir para birimi dünya üzerinde birçok ülke tarafından e, şu anda beklenilen ve ihtiyaç olunan bir para birimi. Lakin büyük devletler mesela Almanya hani kendi içerisinde euroyu kullandığından dolayı ya da Amerika Birleşik Devletleri doları kullandıklarından dolayı ya da ee, daha farklı söyleyeyim şu anda dünyada petrodolar hakim olduğundan dolayı hani e, böyle bir geçiş sürecinde çok ciddi anlamda yani şöyle bir, şöyle bir böyle bir geçiş süreci ciddi anlamda uzun sürer ama siz mesela e, 1929 buhranı gibi bir buhran yaratırsanız ve ciddi anlamda bir kriz ile birlikte insanları bu yeni para birimine geçiş konusunda zorlarsanız çok daha hızlı bir şekilde geçişi sağlarsınız aynı şey gibi yani e, normalde bilgisayarın bulunması Nasıl savaş dönemlerine e, şeyse bağlıysa bu da aynı şekilde. Kriz yeni fırsatları yaratır düşüncesiyle zaten hareket ediyorlar. Bundan dolayı bir büyük bir kriz çıkmadan yeni bir para birimine geçmek zor. Ondan dolayı zaten şu anda tam olarak bunu aktif hale getirmiyorlar. Bekliyorlar ki e, Amerika'daki balon borsa patlasın. İşte e, dünyaya fazlasıyla dağılmış olan dolar patlasın. Amerika kendi içerisinde sorunları yaşasın. İşte dünyada farklı krizler meydana gelsin. Bu gibi krizler sonrasında da biz yeni bir çözüm olarak işte Gold BTC mesela örnek veriyorum ya da Gold Money herhangi bir şey. İşte ya da her ülkenin kendi para birimiyle ticareti. Mesela şu anda Çin az önce onu da konuştuk. Çin ve İran arasında mesela kendi para birimleri üzerinden ticaret anlaşması gerçekleşti. Hatta ondan önce biz İran ile bu anlaşmayı sağlamıştık. İran ile kendi para birimimiz üzerinden şey yapacaktık ticareti gerçekleştirecektik. Şöyle oldu ondan sonra Amerika sert bir yaptırım değil de sert bir söylemde bulunmuştu. Yaz Reza Zarrab olayından dolayı bir tehdit mi gelmişti? Dava başlamamış mıydı? Şimdi tam olarak hatırlayamadım. Yani Amerika'yı bu ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ee, dediğim gibi yani büyük bir kriz ardından e, altın endeksi para birimine geçiş söz konusu olacak. Yani Petro konu sorusundan geldi bu Petro Petroda avantajlı bir para olduğunu düşünüyorsun o zaman sor. sen bir sen biliyor bilmiyorum takip ediyor musun ama Venezuela petrol odaklı kendi dijital parasını çıkartmaya çalışıyor Petrol odaklı şimdi neden petrol odaklı fazla yani Çünkü e, Venezuela'nın zaten elindeki tek gücü petrol yani atıyorum Petro vn mi çıkaracak ya da işte başka bir şey mi çıkaracak e, petrol endeksi hale getiriyor ama şöyle bir şey var şimdi petrol şu anda dolara endeksi yani hani bunu neden böyle bir şey amaçlıyorlar bilmiyorum ama kendi ellerinde yoğun bir petrol var bundan dolayı. mı Bunu araştırmak lazım, incelemek lazım. Şimdi siz söylediniz de ben ilk defa öğrendim bunu açıkçası. Önceden duymamıştım. Hani bir de şöyle Aynen bir bak. şey de var. Ee, petrol ileride zaten e, krizle birlikte hani herhangi bir kriz olması durumunda ya da herhangi bir savaş tehdidi olması durumunda artacak. Bir de şöyle bir şey var şimdi bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. İşte petrol devri bitti artık. Yeni dünya yenilebilir enerjiye geçiyor işte ne bileyim yapay zeka kendi enerjisini üretecek falan. Tamam arkadaşlar ama petrol sadece arabanın benzininde ya da mazotunda kullanılan bir şey değildir. Hayatımızda birçok şeyimizde plastik kullanıyoruz. Ellerimizdeki cep telefonlarının çoğun parçası plastik. Bilgisayarlarımızda plastik yoğun. Hayatımızda plastiğin ciddi anlamda yeri var. Bundan dolayı petrol bizim için asla tükenmeyecek bir şey. Yani hani petrolü sadece enerji gözüyle bakmamak lazım. Şunu söylüyorlar işte dünyada yüzde yetmişi enerji olarak kullanılıyor. Evet yüzde yetmiş enerji olarak kullanılıyor ama siz kalkıp da bir sene iki sene ya da beş sene içerisinde komple bütün arabaları benzinsizden işte benzinli iptal edip elektrikliye geçiriyoruz diyemezsiniz. Yani bunun ıı, sürece yayılması lazım bir. İkincisi yani araba benzinle çalışıyor, çalışıyor evet hadi benzinle kaldırdın araba parçaları benzinle yapılıyor. Hadi karbon fiber kullanacağız, bilmem ne kullanacağız, tamamı çeylik olacak anne Ne kadarını yapabilirsiniz, ne kadar makul olur? Yani plastik, petrol, petrokimya hayatımızın değişmez bir parçası. Bunu unutmamak lazım, bunu e, göze almak lazım. Bunu kaçırıyor bazen arkadaşlar. Bunu kaçırdıklarından dolayı da gelecekte petrolün komple biteceğini düşünüyorlar. Lakin şunu anlatırken bunu da unutmamak lazım. Yenilebilir enerjiyle e, daha sağlıklı bir çevre. Şimdi şöyle bir şey lazım. Biraz komplotik bir düşünce gibi gelebilir size ama e, malum dünyayı bu adamlar yönetiyorlar. Yani bir siyonizm merkezli bir dünya var. Bu adamlar bu zamana kadar dünyaya vermiş oldukları e, zararın farkındalar. Hatta e, Amerika'da bir tane anıt var. Işte, insan nüfusunu 500 milyona düşürmeniz gerek ve benzeri bir sürü şeyleri var. İşte bu Hatta İlluminati'nin e, doktrinleri işte e, kendi kanunları, kendi fikirleri gibisinden lanse ediliyor. Tam orasını bilemeyiz açıkçası ama bu adamların dünya nüfusunu düşürme gibi de bir şey var. Öncesinde şu söyleniyordu işte bir nevi yapay bir kıyamet yaratalım. Neyle? Şeyle nükleer savaşlarla. Bunu Hiroşima'da denediler, Nagasaki şeyde denediler, Japonya'da denediler yani. E, şunu gördüler arkadaşlar. Yani nükleer bir saldırı sonrasında o bölge tamamıyla çöp haline geliyor. Yani dünyaya komple bir nükleer saldırı düzenlenmesi durumunda dünya yaşanılır bir yer olmaktan çıkar. Bundan dolayı da şunu istiyorlar. Diyorlar ki bir e, geçmiş dönemlerde yaşanan doğal kıyametler işte buzul çağı ne bileyim Nuh Tufan'ı falan böyle anlatılır. Hani bu gibi bir şey zaten küresel ısınma ciddi anlamda yükselmiş bu durumda. Hani bundan kaynaklı İnsan ölümleri gerçekleşsin, dünya kendi organik haline tekrardan dönsün diyorlar. Hani bu ne kadar gerçekleşir bu konunun dışında buna pek girmek istemiyorum. Afrika'da şöyle bir şey var arkadaşlar, bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Şu anda e, Çin Afrika'yı tamamıyla kontrolüne almış durumda neredeyse. Ve Afrika'da şunu yapıyorlar, Afrika'yı tamamıyla enerji üstüne çeviriyorlar. Hatta geçenlerde bir arkadaş komplo teorisi bir flot yapmıştı. Orada da belirtmişti. Kobalt, işte çinko ve benzeri madenlerde ciddi anlamda artış var. Zaten Afrika bu gibi yerlerin üretildiği yer. Bunların dışında Afrika'yı gerçek anlamda bir enerji üstüne çevirmeye çalışıyorlar. İşte güneş enerjisine bileyim ve benzeri şeylerdi. Hani ilerleyen dönemlerde şimdiki gibi fakir bir Afrika değil, e, gelişmiş bir Afrika göreceğimizi de söylemek isterim. Hani bu petro coin'e gelecek olursak İlerleyen dönemde bir e, kriz durumunda belki de bundan faydalanmak için yapıyor olabilirler. Ya da en kötü dolar egomanyasından kurtulmak için bile de yapıyor olabilirler ama hani e, şunu kaçırmamak lazım, e, ekonominin temel taşı her zaman altındır yani. İlk başladığın zamandan yani dünyadaki ilk ekonomik terimlerin, ilk ekonomik icraatların başladığından bu zamana kadar her zaman altın olmuştur Açıkçası bu e, bitcoin gold çıkmıştı bir ara sanırım birkaç ay önce. Ben onu ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Hatta daha okumadan böyle alım yapabilmek için kredi kartımı bile hazırladım. Heyecandan o şekilde söylüyor. Sonra tabii içeriğini okuyunca fark ettim ki durum ondan ibaret değil, farklı. <gülüyor> hani böyle bir şey mi olur diye düşündüm ama dediğim gibi yani size ben şunu tavsiye ederim. Ee, sizler kadar kripto piyasasına hakim değilim. Hatta hiç hakim değilim. Yani söz söylemek haddim değil ama açıkçası e, şunu söylemek isterim. Yarın öbür gün gerçekten altına endeksli bir coin çıkarsa arkadaşlar düşünmeden yani cüzi miktarda bir yatırım yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yani çünkü altın endeksi ne olursa olsun yükselişe geçecek. Çünkü ilerleyen dönemlerde altının yükselişe geçeceği bir dönemdeyiz. Altın onsunu takip ediyor musunuz? Bilmiyorum. Şu anda 1200 seviyelerinde e, ben birkaç sene içerisinde altının onsunu da 1500 ve üzerine çıkmasını bekliyorum. Yani bunu da e, aklınızın bir köşesinde bulunmasını tavsiye ederim. Hani ilerleyen dönemlerde böyle bir şey çıkarsa Otomatik olarak artacak yani değeri. Hocam, %50 artacak diyorsun hocam. Yani %50 Efendim? artıyor olsa, %50 artıyor olsa 1800 olur altından olsa. Bitcoin bir günde %50 kazandırıyor ya. 12.000'den <gülüyor> 18.000'e <bine> çıktı. Ya <gülüyor> geçen Şöyle dün de yazmıştım hatta. E, bu sermaye piyasası kurumlarının uygunluk testi var. Bunu şeyden dolayı yapıyorlar. Hani e, sıfırdan başlayan kişilerin işte fikirleri ne? Bunları kayıt altına alıyor sermaye piyasalı. Yani yarın öbür gün adam atıyorum 5. derecede risk grubunu seçmiş olup işte ne bileyim hiç işi bilmeden saçma sapan bir şey yapmış olabilir. Atıyorum bire 100 kaldıraçlı bitcoin almıştır. İşte bitcoin bir anda düşünce parasını kaybetmiştir. İşte dava açmasın açamasın gibi bir durumda yani bu durum bu kurumları. Ee, biraz da korumancı yaklaşım için yapılmış bir uygunluk testi. Aynı zamanda insanların bilginliğini de ölçmeye çalışıyorlar. Yani hani adam piyasaya giriyor ama ne yakına kadar biliyor, ne biliyor. Bir, belki hatırlarsınız bir zamanlar 100 dolardan hani e, Forex piyasasına giriş yapabiliyordunuz ve o zamanlar dolar yani 1.5-1.7 seviyelerindeydi. Herkes giriyordu. Adam biliyor bilmiyor. Yani e, askerde artık komutanlar bile birçok hani bırakmışlardı işi gücü. E, traderlık yapıyorlar artık. Adamı görüyordun akşam böyle nöbete gittiği zaman gör bak şey yapıyor yani. Hani adam e, dolar kasıyor ne bileyim Japon yeni alıyor işte bu Japon yeni artacak diyorlar bilmem ne ama hani bu hale gelmişti. Bunu biraz engellemek için sermaye piyasası kurumları şey yaptı. Hani e, şimdi Bitcoin'de de şöyle bir durum var onu söyleyeyim ben 5. risk grubunda dedim. Neden ben bunu söyledim? Bu zaten uluslararası standarta göre bir şey. Yani... Bir para birimi bir anda atıyorum e, 10 bin dolardan 15.000 bin dolara çıkıyorsa sonra bir anda düşüyorsa tekrar yükseliyorsa bu gerçekten kısa vadede kazanç sağlamaya yöneliktir ve risk grubundadır. Ama arkadaşlar çok bunu şey yaptılar yanlış anladılar. Hani ben bitcoin'i kötülüyorum gibisinden anladılar. Benim bunu söyleme amacım farklıydı. Kendi takipçilerimi bilgilendirmek amacıylaydı. Zaten e, fark etmişsinizdir. Son zamanlarda eskiden biraz daha sert ve radikal söylemlerde bulunuyordum. Artık biraz daha... ...ılıman söylemlere geçtim... ...hatta ben de biraz biraz takip etmeye başladım... ...ama sizin kadar tabii ki de şey değilim yani. Altı Hocam gelişmeler var mı bizim orada? Bizi bilgilendirin nasıl gidiyor? Can e, şu anda... ...takımlar şu, briefing alıyorlar... E, ...ödüller daha önce de bahsetmiştim... ...ödüller falan filan var diye... ...onları görüyorlar herkes hazırlanma aşamasında... ...bizim de zaten yavaş yavaş... E, ...ekip olarak bir yere geçmemiz lazım bir ekibi takip ediyoruz şu anda. Blockchain üzerinde. Cemil Cemil Türüç Hoca'nın ekibini takip ediyoruz burada. Onların yapacağı projenin nasıl gideceğinin 3-2 mm yapabileceklerini öğrenmeye çalışacağız onlardan bir şeyler. Yani şu anda durum bu. Aslında ben sizden affınızı isteyerek güle güle demek hoşçakalın demek istiyorum kusura etmezseniz. Estağfurullah hocam. Bir dahaki sefere tekrar gelip zaten başka konukların ee, kan yani başka konuklar varken kanala katılıp konuşmaya katılmak isterim açıkçası. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok bilgilendirici oldu. Yine ben bekleriz. Her zaman bekleriz. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık hocam.